1627, numaralı konu, Hz. Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dualar, evet, Resulullah'ın komşusu olan bir hatun bana, Resulullah'ı dinledim, fecre doğduğu zaman şöyle diyordu, ey Allah'ım, kabir azabından, kabir fitnesinden sana sığınıyorum.